Azinenin mülkiyetinde olan 2011 ve 2012 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müze olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Sivri Adavisi Yastığa'da bugün tüm doğal, arkeolojik ve kültürel sit alanı statüleri düzmece yasalarla ortadan kaldırılarak imara açılmak isteniyor. Bizler de İstanbullular ve adlılar olarak kamusal alanlarımızı rant alanlarına dönüştüren anlayışa tüm insani değerlerimizle karşı duruyoruz. Sivil toplum kurumlarına, yerel yönetimlere ve en önemlisi halka danışmadan bilirkişilerin ve bilimin işlevsizleştirilerek torba yasalarla, bakanlık kararlarıyla icraat yapmayı alışkanlık haline getiren hükümet, kent ve yaşam hakkımız üzerindeki sözümüzü hiçe sayıyor. Sivra'da ve da söz konusu imar için hazırlanmış herhangi bir avam proje olmadığı için keyfi bir yapılaşmaya izin veriliyor. %70'lere varan inşaat izinleri planlanıyor. Belirli bir kat sınırlanması konulmuyor. Kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, marina ve yat limanları, ticari bina ve tesisler, restoranlar, oteller yapmayı planlayan hükümet bu kararlarıyla diğer adalarında arkeolojik, doğal ve kültürel sit alanı statülerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Arkadaşlar, Yassada ve Sivra'da, Prens Takım Adaları bütünlüğü içinde korunması gerekli doğa alanının ayrılmaz bir parçasıdır. Yassada ve Sivra'da'nın imara açılması, hatalı kentleşme ve rant yaratmaya yönelik politikalar nedeniyle, büyük ölçüde tahrip olan Marmara Denizi'nde ekosistemin devamlılığı açısından geri dönülmez bir tahribata sebep olacaktır. Yaşam alanlarımıza sorgusuz sualsiz el konmasına, ...doğanın, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda ekolojik denge gözetilmeksizin... ...burada ve Türkiye'nin her yerinde yok edilmesine... ...hak gaspına, yağmaya, hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini istiyoruz. Bizler Büyükada, Heybelada, Bırgatada ve Adada ve Türkiye'nin birçok yerinde... ...gezi ruhunun rüzgarlarıyla doğrudan demokrasi deneyimi, deneyimini yaşamlarının bir parçası haline getiren... ...adalet, özgürlük, eşitlik... Demokrasi ve dayanışma talepleriyle, talepleriyle ada forumlarında yan yana gelen adıllar olarak hükümetin Sivra'da ve Yassar'da üzerine geliştirdiği planlara hayır diyoruz. Yaşam alanlarımızı turizmi kalkıma kalkınma bahanesiyle birer inşaat alanı haline getirerek hayatlarımızı mahvetmeye çalışan anlayışa sesleniyoruz. AVM'leriniz, otelleriniz, rezidanslarınız, villalarınız sizin olsun. Biz sermayenin ve devlet şiddetinin olmadığı hayatlarımıza, hayvanlarımıza, ağaçlarımıza, birbirimize ve adalarımıza sahip çıkıyoruz. Onurumuzla, yaratıcılığımızla, neşemizle ve isyanımızla sokaklarda, meydanlarda ve şimdi de adalardayız. Tamamı betonlaşmadan adalara sahip çıkalım. Adalar Forumları. insanların adabarda yaşayan insanların oluşturduğu forumları tarafından bir araya getirilmiş bir organizasyonda oturuyoruz. Bu organizasyon e, gruplar sayesinde, doğrudan demokrasinde sıradan insanların belki bir ay önce bu kentsel dönüşüm meselelerini başkaları üstlansın tabi ben evlendire giderim diyen hani, e şimdi buna koştur, ben koşturmayayım, başka işim var diyen insanların bir, bir haftalarda çalışarak e, bir araya gelip yapabildiği bir şey. Şimdi burada ciddi bir dönüşüm var. Tabi, artık ne var? Hani tek bir forumda alınmış bir şey dediğim bu. 4 farklı forum, e, farklı yerlere gitmek isteyen, e, farklı değerleri olan 4 farklı forum, bir araya gelebildi, bir, e, biraz belki kavga etti, sorun çöktü ama biz ortak karar alabildik. Şimdi, e, Kaç kişinin haberi var bilmiyorum ama temsilciler, e, temsilciler de forum gönüllüleri, iletişim gönüllüleri bir araya gelip toplanıyor bu süre var. Biz nasıl karar alabiliriz? Forumlar birlikte nasıl hareket edebiliriz? Biz başka bir hayat, başka bir meclis, başka bir yönetim organize ediyoruz. Ee, şu an sizin oturduğunuz yerde izleyiciler oturuyordu ve benim durduğum yerde bu ülkede siyaset yapan, sevelim veya sevmeyelim, en azından ben sevmiyorum. Ee, bir grup siyasetçi yargılanıyor ve şuradaki savcılar onların iç çamaşırlarını falan sallıyordu ve bu salon şu anda bu halde. Türkiye'nin birçok yerinde böyle salonlar var, siyasetçilerin yargılandıkları. Bana kalırsa buradaki ağaçlara sahip çıkmakla beraber bu salonlara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Türkiye'de siyasetçilerin, devrimcilerin yargılandıkları bütün salonların müze yapılması yönünde ee, bizim buraları görmemiz için de yükseltmemiz gerekiyor. Mesela bugün Diyarbakır'ın Gece Kedav Aslan insanların da yargılanmadığı bir ülke. Buradaki kalenin askeri alan içerisinde olmadığı bir ülke de bizim hayalimiz olmadı. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Size hoş geldiniz ama ben de Erdoğan değilim. Gazi Mahallesi'ni götürüyorum. Hepinize hoş geldiniz. Ee, şehir Plancılar Adası İstanbul Şubesi Yönetim evet, Kurulu üyesiyim. Ee, planlama sürecinden bahsedeceğim ama 2 dakikaya sığdırmak imkansız. O yüzden çok yüzeysel bahsediyorum bizim şekilde. Ee, 2011 yılının başlarında Adalar Belediyesi'nin Adalar Adalar bütününün birbiriyle planları hazırlandı. Gerekli onayları aldı ve bu planlarda yasa da ve silviyo adresi da sit staçıları ve askeri alan koyulduğu için yeniden yaşandı. Ardından eee 2011 yılının Nisan ayında müze Kürütürcüm Bakanlığı'nın müze tasarrufu nedeniyle devredildi mükihetti. Ee, hemen ardından ee, çeşitli vesilelerle merkezi yönetimleriyle sit statüleri kaldırıldı. Her iki adamın ee, tarihi sit ve doğal sit statüleriyle oynardı. Ve sonra gelse de özellikle yaklaşma uygun hale getirildi e, doğal sit statüsü kaldırdı. Ardından Çevre Beşik Devletçilik Bakanlığı'nın yönetimleriyle ve yetkisiyle ilgili çeşitli zannemeler yapıldı ve bir de torba, bir yasaya, hiç alakası olmayan Yatışık Devlet modeliyle ilgili yasaya, Yansada ve Sivriyada'da birçok malzunatı devre dışı bırakan özel bir statü getirildi ve yaklaşmaya uygun hale getirildi. Bu tesadüfen Derebiyedeki e, ilgili birimden e, yapılan bir çalışma da tespit edildi. E, ve sonrasında bugün tartıştığımız bu iki plan yapıldı. Yasada ve Sivriyada planları yapıldı. Bu planlar yapılırken Adana, e, Adana Kinal, Sivriyada Kinal, Adana Bilelisi, Büyükşehir ve e, adada yaşayan insanlar e, bu müzakereye kere e, davet edilmedi ve yaklaşmaya açıldı. Kusura bakma çok uzun bir konu ama süre kısıldan sıkı, dolayı bu kadar bahsedebiliyoruz. Eğer sonra da çıkarmışta belki ekleme yapalım. Sağ olun. Ee, arkadaşlar ben de Fatih Forum'dan arkadaşlarım da burada e, sizi ziyarete geldik, sizlere tekrar vermeye geldik. E, Fatih bölgesi kentsel duruşunun ya da kentsel yenilemenin yoğunlukluğu olduğu bu bölge. Bugün burada bu adaya sahip çıkamazsak, buradaki yenilenmeye sahip çıkamazsak farkındaysanız yarın sıra sizin evlerinize girecek. Tıpkı Fatih'te olduğu gibi. Sizleri evlerinizden çıkaracaklar, oraya otel yapacaklar, pansiyon yapacaklar ve sermaye sahiplerine ne yazık ki çekecekler. Eğer bugün Sibiyara'da veya Sör'de hatta Fatih'te e, bunlara karşı duramadığımız zaman sıra ne yazık ki bizim komşumuzun evine gelecek. Ee, onun için bu direniş, bu adanın e, öncelikli olarak direnişidir ama bu tüm Türkiye'nin kentsel dönüşü kentsel dinlemeye, yağmalamaya karşı olan direnişidir. Ee, Hepinize de devrimde selamlarımı sunuyorum arkadaşlar. Burada olan olaylar aslında bir anlamda bizim yaptığımız, e, bizim katkıda bulunduğumuz kolektif bilinçin bir sebebi. His, e, eğer kaz dağlarında maden aramda o zaman belki de e, her tarafımızı altın kollelerle altın bileziklerle doldurmamalıyız. Biz eğer e, işte bu bankalar, ve bütün bu kurumda rasyonu bunun sebebi sistemi zaten besleyen bunlar diyorsa eğer o zaman sistemin bir parçası olmamalıyız. Biz kendi yaşam için yediyemiz gıdalarla, kendi içtiğimiz şeylerle, kendi attığımız çöplerle bir şekilde bu sistemi desteklemekten vazgeçersek eğer yani eminim ki e, takipçiler, AKP'dekiler çok daha iyilerine layık olduğumuzu düşünüyorum ama onları getirmek bizim sağ olun. Aramızda gibi görünüp adaları turizm adası yapmaya çalışan, büyük adada şişmiş olan turizmi pompalamaya çalışan, turizm ofislerinde tişört satan, insanları tribinoluk Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese merhaba, olağanüstü bir duygu birlikte olmak, bunu gezi de yakaladık ve sürdüreceğiz. Şiir gibisiniz, Said Faik okumak istedim ama iki dakikaya sığdıramayacağım. Mendilimde kan sesleri, Edip Cansever. Her yere yetişilir, hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla, Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil, ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim, insan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşlarıdır, mavidir, denize benzer ki dalgalıdır bakışları, evlerine, sokaklarına, köşe başlarına, Önesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir. Bu çağa gözyaşlarıdır kurumakta olan bilemiyorsun ya gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden dirseğin iskemleye dayalı bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben Cigara paketinde yazılar resimler resimler cezaevleri resimler özlem resimler eskiden beri ve bir kaşım yukarı kalkık sevmen acele dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi biz eskiden seninle istasyonlara dolaşırdık bir bir, o zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında, esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu kirpikleri, ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi, çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek, o çocuklar büyüyecek, o çocuklar bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım, trenler cepheye giden trenler gibi, işçiler, Almanya yolcusu işçiler, kadınlar kimi yolcu kimi gurbet bekçisi, ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler, onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler ah güzel Ahmet abim gördün mü bak dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket gelmiyor içimden hüzünlenmek bile gelse de böyle sürekli değil bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün o kadar çabuk o kadar kısa işte o kadar Ahmet abi Güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan seslerim.